Yani. Bak Kurma ağaçlarından Herhangi birini Kesmeniz veya Olduğu gibi bırakmanız Hep Allah'ın izniyle'dir Ve onun yoldan Onun yoldan çıkanlara Rezil etmesi için Şimdi bak İbn-i Teymiye Bu ayeti alıyor Diyor ki Allah'ın hakkını koruyan Tevhid ehli Tevhid ehli Menheci bir olan ve bir delili ortaya koyup Bak delili ortaya koyup Delili ortaya koyup yanlış anlamak ayrı şey Delili reddetmek ayrı şey Delili ortaya koyup Bu delilden ben böyle anladım Diyen kişiye husumet gösterme diyor Ve bu ayeti delil getiriyor Diyor ki Allah Kafirlerle savaşılacağı zaman Sahabe topluluğu Savaş meydanına geldi Bir kısmı hurma ağaçların dibinden kesti bir kısmı da olduğu halde bıraktı. Allah ikisinden de razı oldu. Bu ayeti getirerek diyor ki ihtilafı husumete götürmeyin. Ama buna rağmen diyor burada ikisinden biri doğruydu diyor. Yani biri doğru olmakla beraber, diğeri yanlış olmakla beraber husumete götürmediler. Şimdi şu anlaşılmamalı. Yanlış konuşulur, tartışılır, delile götürülür, ortaya koyulur. Ama ne yapılmaz? Husumete, kine, nefrete götürülmez. Kavgaya, cedelleşmeye, tartışmaya, düşmanlığa götürülmez kardeşim. Aman aman hiç konuşuyor. Konuşulmaz diye bir şey yok ki. İslami kurallar içerisinde, İslami ahlak içerisinde tatlı bir şekilde konuşulur. Ama belki konuşmanın yeri, zamanı yani o seviyede değildir. Tamam bunu diyebilirsin. Ya abi şu anda bu mevzu konuşulacak mevzu değil. Yani yapı olarak, araştırma olarak uygun değilizdir diyebilirsin. Yani hulasa ihtilaflı mevzu konuşulur, tartışılır ama ne yapılmaz? Husumet Asla husumete götürülmez. Ve bir insan bir devilden böyle bile anlayabilir. Ve İbn-i Rahimullah külliyenin ikinci cildinde Kişi diyor ayet ve hadisleri okusa hiç anlamasa bile Yine okur Allah ona anlayıp amel etmiş gibi ecir verir diyor. Hiç anlamasa bile. Çünkü zaten diyor bir çoğunu anlamasın. Örnek veriyor. Mesela diyor Hacerul Esved Allah'ın sağ elidir diyor. Ne anladın hadisten? Bukhari hadisi ne anladın? Anlaman gerekiyor mu? Yok. Beş vakit namaz değil ki illa nereye bağlayacağım. Anlaman gerekmiyor kardeş. Öylece işte bak diyor sen bundan ne anladın? Alime ihtiyaç var. Ya zaten anlamam gerekmiyor. Öylece iman etmem gerekiyor. Dinin üçte biri gayba iman değil mi? Böylece iman etmem gerekiyor. Yani ne anlamam gerekiyor ki burdan beni? Zaten anlamamam gerekiyor. Hacar Asrab Allah'ın savı. Allah, Allah Adem'i kendi, kendi suretinde yaradı. Hadi onun altında açıklaması var. Boyu da altmış siraydı diyor. Bir anlayış veriyor sana. Yani Adem ilk yaratıldığında altmış siraymış, boyu o kadarmış. Böyle maymun olarak yaratılıp uğraşı uğraşıp uğraşıp bir insan olmamış. Bebek yaratılıp büyümemiş Allah anlamında. Tabi bu kare onu yani... çözdücüde. Tabii, o kadar öyle yaratılmış. Ha, hani o, o. mesela şu soruya cevap veriyor. Adem Aleyhisselam bebek mi yaratıldı, büyük mü yaratıldı? O surette yaratılmış. Yani Allah ademi kendi suretinde derken o şeye suret, o hani şeye vurgu yapmaya çalışıyor. Kendi Allah'a izafe ha, etmeye çalışıyorlar yani, ama hadisin altında da bunu da bunu da şeye yani mesela e, hani az ve işte e, ha, şey yani istifa sıfatını hmm. kabul edenlere peşke evet. sizi yanlış evet. anlıyorsunuz. Bu da bunun. <gülüyor> Aleyküm selam. Aleyküm Aleyküm <gülüyor>